Hocam muska ile ilgili bir hüküm soruyorlar. Muska yapmak, yaptırmak, taşımak bunların hükmü nedir? Şimdi muskanın aslı nuska. Hani evet. halkımız anlasın diye söylüyorum. Eskiden ne derlerdi fotokopi makineleri çıkmazdan önce? Git bunun bir nuskasını getir. Evet. Ne demek? Altına bir kopya, bu, asıl, koy. <gülüyor> bu asıl <gülüyor> evet. bunun neyini getir? Bir işte fotokopisini getir veyahut da bugünkü manada tak <gülüyor> fotokopisini. Yahut da aynısını yazılmış ve aslının aynısıdır kaşeli olan bir şeyini getir demek. Evet. Hal böyle olunca bir kişi eğer biliyor ise yapabiliyor ise duanın kendisini okur, aslını okur. Diyelim ki hastalandık. Hastalandığımız vakitte nedir hastalığımız? Farz edelim ki bize bir nazar değdiğini, bir göz değdiğini düşünüyoruz. Başımız ağrıyor. Tıbbi olarak da, tıbbi olarak da doktorlara gittik ama doktorlardan aldığımız ilaçlar e, tesir etmiyor. Ve dedik ki ya bu ilaçlar tesir, acaba nazar olabilir mi? O vakitte e, biz biliyor isek, okuyabiliyor isek okuruz, kendimize üfleriz. Bu ne oldu? Bir manevi tedavi oldu. Ama bir çocuk düşünün ki bu çocuğa nazar değdiğini düşünüyoruz. Nasıl okuyacak bu? Okuyamaz. Evet. Okuyamazsa aslının aynı olan buraya yazılır işte. Buna da nuska denir. Evet. Aslının aynı. Yani felak nas sureleri bir kağıda yazılır. Ondan sonra da çocuğun işte ister boynuna aslına ister yastığın altına koysunlar. Bu, bu şekilde sahabe-i kiramdan günümüze kadar böyle gelmiştir. Ancak bu her alan istismar ediliyor bakın. Bugün tıp da sağlık istismar edilmiyor mu? Evet. Bunun i̇stismar da istismarı ediliyor. var. Öğretmenler, Ondan da uzak durmak lazım. Değil mi? Ders verme evet. maksadıyla bir istismar yoluna gitmiyor mu? Gidiyor. İşte bazı insanlar da Allah onları da bizi de affesin. Hepimizi ıslah etsin nefislerimizi inşallah. Bu konuyu istismar ediyor. Bunu yemeye, para kazanmaya alet ediyorlar. Bizim Müslümanlardan Bizi dinleyen kardeşlerimizin isteğimiz şudur. Bunlar duadır, manevi birer şifadırlar. Bunu paraya çeviren ve bunu istismar edeni gördüğümüzde bunun yanına gitmemeliyiz diye. Yani evet. Bunun ihlası yok ki duası kabul edilsin. Evet, i̇stismara kapalı olmamız lazım. İstismara kapalı olmamız Kendimiz dua edelim evet. ama kendimiz dua etmemize rağmen sizden ayrılırken bazen söyleriz değil mi? Bize dua et deriz. Evet. İhlasına, hasam, niyetine, takvasına güvendiğimiz bir kardeşimize de götürüp ister dua yazmasın, ister dua etmesin isteyebiliriz. Bunda bir sakınca yoktur. Evet kıyametdayım bir... burada. Yalnız yazılan dua tıpkı asıl dedik ki aslın aynısı olacak. Yani evet. ya Kur'an ya hadis ya da ya da Kur'an ve hadiste meşru görülen dualar olacaktır. Yoksa günümüzde bazen getiriyorlar muska dedikleri nuskayı. Getiriyorlar, bakıyoruz. Harfleri yazmış, yani. işte üçgen şekli çizmiş, köşeleri bir şey. Bunlar nuska değil, bunlar istismar kapısıdır. Bunlardan uzak durmak Devletir. gerekir.